Change.org Taksim Plastik Yasaklansın adresinden ulaşılabilen kampanyada Bernal Laç'in plastik kirliliğinin boyutlarına dikkat çekiyor. Ayrıca konunun meclise de taşındığını ifade ederek 2021 yılına dek tek kullanımlı plastiklerin yasaklanmasını istiyor. Avrupa Birliği ülkeleri 2021 itibariyle tek kullanımlı plastikleri yasaklıyor. Türkiye'de de yasaklanması için önerge şu anda mecliste. Bernal Laç'in kampanyanın plastik kirliliğinin boyutlarını şu şekilde ifade ediyor. Akdeniz'in derin sularından örnek alınıyor, inceleniyor. %92,8 oranında plastik saptanıyor. Deniz adeta plastik olmuş, akıyor. Akdeniz havzasında 4 metre kareye bir plastik atık düşüyor. Dakikada 33.800 plastik şişe ebatında atık Akdeniz'e karışıyor. Akdeniz sahilinde günlük vuran plastik atık miktarı kilometre başına 5 kilogram Ve ne yazık ki akıntı, dalga vesaire nedeniyle bu plastikleri atıkların en çok sahile vurduğu ülkelerden biri de Türkiye. Marmara Denizi'nde her 10 çöpten biri plastik. Karadeniz'de ise durum daha vahim. Çöplerin yarısı plastik. Bugün dünya genelinde denizlerde toplam 150 milyon ton plastik var. Her yıl 13 milyon ton plastik denize karışmaya devam ediyor ve bu oran gittikçe artıyor. Eğer plastik tüketimine ve bu şekilde devam edersek... Plastiğin ağırlığı 2050 yılına gelindiğinde tüm deniz canlılarının toplam ağırlığından daha fazla olacak. Bir tek pet şişenin doğaya geri dönüşümü 450 yıl. Kampanya metninde plastik kullanımını azaltma konusunda bizlerin yapabileceklerine de yer vermiş Bernail için. Çocuklarımızı pipet kullanmaktan vazgeçirmeliyiz. Çok naif ve masum görünen o pipetler plastik kirliliğinin en önemli etkenlerinden biri. Pet şişe çılgınlığına son verilmeli, matara suluk alışkanlığına dönmeli ve çocuklarımızın da suluk kullanmasını sağlamalıyız. Plastik çatal, bıçak, tabak gibi görünen ürünlerden uzak durmalıyız. Özellikle plastik çöpleri denizlerden ve sokaklardan toplamalı. Bu alışkanlığı da çocuklara aşılamalıyız. diyor. Kampanya change.org/taksimplastikyasaklansın adresinden ulaşılabilir. Sosyal medyada gördüğü bir farkındalık videosuyla bir kampanya başlatmış Burcu Civeri, diş macunlarının kutu içinde satılmasının büyük bir israf olduğunu söylüyor ve diş macunu markalarına seslenmiş diş macunlarının artık kutusuz satılmasına talep ediyor. Kampanyaya change.org taksim kutusuz macun adresine ulaşabilirsiniz. Burcu Civeri'nin esinlendiği videonun ismi Allen's Theory. Allen fikri ortaya atarken şu soruları soruyor. Diş macunu tüplerinin neden kağıttan bir ambalajı var? Dünyanın üçte ikisi her gün diş macunu kullanıyor. Kutulu ambalajlar macunları hem kullanıcı için hem de üretici için daha maliyetli hale getiriyor. Üstelik alır almaz doğrudan çöpe gidiyor. Peki o zaman bu ambalajın amacı ne? Oturdum araştırdım ve sonunda şu sonuca vardım. Diş macunu kutulu ambalajda satılıyor çünkü öyle daha iyi görünüyor. Başka bir nedeni yok. Doğrudur ama ortalama bir kişinin yılda 3 tüp diş macunu tükettiğini düşünürsek bu hesapla sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda 900 binden fazla işlevsiz kutu imal edilip atılıyor. Fakat bunun farklı uygulandığı yerler de var. Mesela İzlanda aynı macun markaları Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kutulu diş macunu satarken aynı markalar İzlanda'da aynı macunu kutusuz satıyorlar. Demek ki bu kesinlikle Uygulanabilir bir şey. Burcu Civelek Türkiye'nin bu konuda öncülük edebileceğini de düşünüyor ve kampanyaya imza vermek için change.org.taksim kutusuz macun adresini ziyaret edebilirsiniz. Change.org.taksim All in for Climate Action adresine devam etmekte olan iklim hareketinden. Daha önceki programlarda söz etmiştik. Dünya çapında liderlerden iklim acil durumu ilan edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için açılan bütün kampanyalardaki imzalar da bu adreste bir araya geliyor. Bu hareketin altında şu anda 5 kıtada açılmış 91 ayrı kampanyada 1.390.000'in üzerinde imza var. Hareket başlığında söz verildiği üzere bu imzalar bu hafta New York'ta iklim zirvesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Muhammed'e teslim edildi. Türkiye'den de yaz güvendinin açtığı Change.org Taksim iklim krizi adresine devam eden kampanyaya verilen 12.000'in üzerinde imza da. Bu imzaların arasındaydı. Yerini aldı ve teslim edildi. Açılan kampanyalarda herkes kendi ülkesinin liderlerine sesleniyordu. Yaz güvendi Türkiye'nin de yer kürenin bir parçası olduğunu unutmaması gerektiğini söylüyor ve bu kampanyayla Türkiye'deki karar vericilere tarihi sorumluluklarını hatırlatmak istediğini belirtiyor. Hareketin uluslararası sözcülüğünü üstlenen Almanya'dan Rebecca Freitag ve bu hafta boyunca New York'taki iklim zirvesinde pek çok görüşme yaparak change.org'da imza kampanyalarını açanların Taleplerine, arkasındaki 1 milyonun üzerindeki imzanın gücüyle iletti Birleşmiş Milletler'e. imzalar teslim edilmiş olsa dahi şimdi talepler gerçekleşene kadar kampanyalar ve hareket devam edecek. Siz de henüz imza vermediyseniz Change.org Taksim İklim Krizi adresini ziyaret ederek siz de imza verebilirsiniz. Ben Uygar Özesmi, Change.org özel programımızı derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Ayar